Modern Sabahlar Sabahlar hoş geldin stüdyomuza Hoş bulduk, günaydın Bu, bu acanalar, espriler, şakalar, Buyursun Tabii lan. ki bunların hepsi burada olacak az sonra Bugün sömestrin bir dişinin bir, i̇lk günü. İlk günü. Coşkuyla kutlanıyor tüm yurtta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Hele canlı okullarına giden minik kardeşlerimizi gördük. Otlu'da da bavul turizmi başlamış. Bavul turizmi başladı şu anda. Akın akın efendim sarmalar, keteler e, ve yöresel lezzetler pazarına dönmüş adeta. Bunlar hep onlarla dolu. Evet vallahi. Yarın öbür gün yurt camlarını dolduracak onlar. Son <gülüyor> günler tabii sonra havalar ısınınca. E, zaten havalar çok iyiydi biliyorsun. Bugün itibariyle bir... Soğudu. Neden? Emet dönen öğrenciler pencere önlerini buzdolabı gibi kullansınlar. Rahatlıkla diyor. kullanabilsinler diye. Bir onları kullanıyorlar bir de ayakkabılar biliyorsun. Evet onlar niye orada? Onun... E i̇şte ayak sabah kokusuna sabah yani. sab Sabah soğuk. Yani. Ayakları biliyorsun ateş gibi oluyor gece. Ne yapıyor öğrenci zihni açılsın diye. Bir soğukluk bir serinlik ihtiyacı içerisinde ayakkabılarını geceden bırakıyor sabah giydi mi zihin belagatleri oh. bir anda üst seviyeye çıkıyor hepsine hayırlı olsun. Sadece birkaç tane ufak kardeşimizi gördüm genç iblisler böyle takım elbiselerini giymişler yani yaşları vardır 10'dur 11'dir 12'dir artık bilemiyorum. Ellerinde sigaralarla yok melanetle soğukta şey yaparak titre, titre, lan, titre, okula mı lan diye servis bekliyorlardı. Ama küçük yaştan itibaren şeyi öğrenmeleri çok güzel. Servis bekletilmez, servis beklenir. Doğru. Evet hepsine hayırlı olsun diyoruz. Şöyle bir bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Oy oy oy köprücük kemiği sansürü, sırt sansürü TRT'deki sansürler bugün. Ee, kadın sırtına sansürle bir de... iki sansür var zaten. Bir TRT bir THY. Evet. THY'nin... Nasıl kıyafetleri beğendiniz Ben bayıldım. Mi? Ben de bayıldım. Vallahi... Hakikaten uçağa binip zaman yolculuğuna gidiyoruz. Valla çok hoş ya. Adeta bir yolculukları şeye çeviriyorlar yani. Zamanda yolculuğa çeviriyorlar. Muhteşem yüzyılda yani bir uçağa binirse bir bölümde. Valla Herhalde bu... o tip bir şeyle karşılaşılır. Tabii ki yani. Ne giyecek yani? Hargalı'nın çok beğendi şeylerden bir tanesi, kreasyonlardan bir tanesi. Ama tam değilmiş zaten o. Tam değilmiş. Bir, bu değil, bu değil. Bunların üstüne bir de mont gibi bir şey giydirilecektim. <gülüyor> uzun uzun montlarımız var. Üç o soğuk. kıyafetlerden bazıları vücut hatlarını, yani kollar falan belli oluyordu. Kadının ben baktım, hatta cüzdanımda fotoğrafı kesip cüzdanımda taşımaya başladım. Ne olur ne olmaz. lazım. <gülüyor> <her zaman. gülüyor> Baya kolları belli kadın. Eller falan görünüyor. Adamın kıyafeti nasıldı? Adamın Postun kıyafeti ki... çok güzel. Of. Yani o şey çok güzel ya. Bayram Özel Programı'nda sanatçı olarak da çıkabiliyor. Vallahi gibi. billahi 80'lerden fırlamış gibiler ya. Çok güzel. Dilek Halif'i tebrik ediyoruz. 80'ler dediğim 1580'lerden bahsediyorum yani. Dilek Halif'i de kutlamak lazım. Bizim personelin de şeyini tasarlasa aslında. Kıyafetleri mi? Hı hı. Vallahi güzel. Festleri çakarız çocuklara. Ne kadar güzel olur. Vallahi. Direkt olarak seyircilere başlıyoruz. fesne ya. Yani fesne yayı, fesne la diyeceğim ya. Fesne. Fes'ten güzel şey var mı ya? Bana fes'ten güzel bir şey söyle. Festten, boşa takılacak. Başa takılacak bakayım. Ne olabilir? Ne olabilir? Yani çünkü fes şey e, tam dedi böyle randımanlı da bir şey değil. Yani kep gibi bir şey. Evet. Tamam mı? Yani Onun böyle Onun içinden mesela portakal suyu çıkaracak. Hoppa veya Duty Free alışveriş listesini FES'in içinden çıkaracak. Valla bilemiyorum. Neyse hafta sonu bununla çalkalandı zaten herkes üstüne konuştu. Ee, şöyle bir bakalım dışkıdan keşif var ister misiniz dışkıdan keşif Dışkıdan keşif neymiş Tabii. Antarktika kıtasında 9000 nüfusu bir penguen kolonisi bulunuyor hı hı. Ee, İngiliz Antarktika araştırma uzmanları ilk olarak 2009'da e, yukarıdan bakarak gördüler Yukarıdan dediğim uydulardan bakmak evet. suretiyle gördüler Onda burada penguen var gidek ee, de bakak diye Penguen sevilir mi Bakayım. Ben geçen gün bir penguen çizgi film izlettim. Orada bunlar tüylü gibi ya. Ya şey derler, e, Mo Mo Moğol diyesim geliyor. Şeylerin lafı, eski, eski Moğolların Moğol. lafı var. Sen seversen, eee, ev. sev, penguen kendini sevdirir, sevdirir. diye. Eee, penguenlerin ısırmaz gibi geldi bana. Neyle ısınacak gaga hayvan? Gagalı hayvan da yani mesela kaz. Aslında bak ne kadar güzel böyle şeyle ayırıyorlar ya bunları. İşte memeliler. Memeliler. Efendim bir tane daha bir tür söyle küçük baş büyük baş dışında mesela. Memeli hayvanlar. O biyoloji gagalı derslerini hayvanlar. Evet, gagalı hayvanlar, gagalılar diye sevdirir gibi geliyor. Kuşlardan işte bu kuşgillerden. Yani, yani zorlarsak kuş gibi diyebiliriz. Kanadım var gagam var diyor ya. Daha ne olsun diyor ya. Yüzüyorum, dalıyorum, diyor Her kuş uçacak diye bir şey bir yok. Müsaade tavuk da, Tovuk ne köy tovuk o da mesela, Ne yiyor demiş Ne yiyor sonuçta tabii Karıştırmayın Neyse 2009'da uydu görüntülerinden e, Penguenlerin nelerine rastlandı ışıkların rastlandı 9000 kişi Uydudan o. o görünüyor mu? Tabi Böyle böyle öbek öbek egecim resmen. Bir de kar üstünde oldukları için Net beyaz böyle. biliyorsun leke gösterir. Doğru. Ne yapıyor? Bütün penguen de smoking giymiş asil hayvan falan, falan diyorsun Olduğu, olduğu yere bırakıyor. bırakıyor yani. Atlar bir, bunlar iki penguenler, iki Maalesef. patır patır bulunduğu bölge. Çünkü bir de yavaş hayvan ya. Evet. E sıkıştı. Ne yapıyor? Gidecek pıtı pıtı pıtı pıtı. Bunların bir alanı vardır muhakkak. Bu iş için ayırdık. Oraya değil. gideceğim he? Aman diyor. Şuraya bırakayım diyor. Hemen diyor. E Bunlarda sıyırma diye bir şey de yok. Çok affedersin. Ama en kötü tarafı bunlar bir de yerlerde sürünüyor. Sırf yürüseler iyi. E? Göbeklerin üstünde gidiyorlar falan. Allah Allah. Hakikaten çok bela okuyorlardır birbirlerine. O yüzden uçamıyorlar zaten. Ee, ancak, bela <gülüyor> Ancak Uluslararası Kutup Vakfı bilim adamları kıtaya giderek penguen kolonisini ilk kez fotoğrafladı. Birlikte çektirdikleri bir fotoğraflardan birini koymuşlar. Ee, kendilerinden korkmadığını, aksine oldukça meraklı ve cana yakın davrandıklarını e, bize dikkatlice bakıp etrafımızda dönüyorlar. O dönme hareketinden sonra zaten patır patır bırakmaya başlıyorlar. O bir şey yapıyor yani. Hayvan başka bir özelliği yok ki. Bugüne yani bir... kadar Penguyan'ın hangi özelliğini biliyorduk? Ee, Neşeli Ayaklar filmini şöyle bir gözümüzün önünde... Şarkı al... söyleyip dans etme <gülüyor> özelliği. Bana çok mantıklı geliyor. Yalnız yani koca koloniyi de Afedersin çok özür dilerim kabahatlerinden bulmakta. Çünkü oradan bulur. Orta... Hakikaten Penguyan'ı gör ilk önce sen ya. Zaten mesela Penguyan'ın ilk başta... <gülüyor> uzaktan gelen Dünyanın en güzel ispatı gelsin bunu e ne olmuş bu, bulundu penguenler gidip sevmişler işte ya bunlar var ya kendilerine şey çıkarmak için ben de haberi çok şeyle okudum Uluslararası beraber... Kutup Vakfı penguen sevdiriyor evet penguen sevdiriyor size de bu turlarımıza katılmaya davet ediyoruz diyor ee... penguenler güney kutbunda mıydı evet Antartika dediğine göre çünkü birinde Birinde, birinde Eskimoğullar, Eskimoğullar. Birinde, birinde de penguenler, penguenler var. var. Ama hangisinde hangisinde... Kuzeyde işte Eskimoğullar Kuze var diyebiliyorum. Kuzeyde Eskimoğullar var, güneyde güzelce birbirinden kesin hatlarla ayrılmış. Herkesin sınırı belli, hiçbir sıkıntı çekmiyor. Yıllardır penguenlerle insanlar dostaneye eşkilerini sınırıyorlar. bana verseler var ya diyordur şeyler, Eskimoğullar. İçleri kıyılmıştır onların da, penguen e, olsa nasıl yerler onu? E çünkü fok sürekli fok yiyor, fok yiyor, fok yiyor. Yani fok da bir yere kadar... Fok. fok, içim yağlı, dışım yağlı. fok oldu. Bugün ne var? Fok sarması. Hadi bugün fok sardı. Zeytinyağlı fok. fok. Ispanak saç fok. ıspanak yatağında fok. Fok kavurma. Saçta fok kavurma. E nereye kadar yani? Ben de bö dedim yani. Eski moda ya yazık. Hakikaten yazık. O yüzden eski moda çok uzun yaşamıyor. Eski, eski moda. Nalet olsun diyor yani. Niye orada duruyorlar ya? Ha? Niye orada duruyorlar? Yediği yemek değil, kaldığı ev ev değil... Hiç aklına gelmiyor mu? Biraz güneye in sen belki orada sıcaktır falan diye. Hiç yani yerini yurdunu zaten. Yani yerin yurdun tamam gene soğuk bir yere git. Gene soğuk bir yer dedin nereye mesela? İn biraz daha aşağılara orası gene soğuktur yani. Tabii canım 100 km. Biz alıştık hani mantoya çok para verdim bu paltoyu ben şimdi çok güneye inse ne yapacak? Omzunu atarsın. Kadar. Yani o veya bir merserize tipi bir şeyle değiştirir. Valla ben de artık eski olur merserizelerle görmek istiyorum. Yıllardır kürkün içinde kim olduğun kimin kim olduğu anlaşılmıyor bir de öyle bir şey var. O da var doğru. Yani e, ciddi bir değişiklik e, şartlı gözüküyor. Artık yani 21. yüzyıl eski Moğolar'ın yüzyılı olsun diyorum ben. Çok teşekkür ederim. Güney'e inenlerin tabii. <gülüyor> İlk Türk Vampir bugün gazetelerde yine. Ben dün onu internette okudum. İyi ve yapmışsın. şöyle bir başlıkla okudum. Türk Vampir'in sırrı çözüldü. Ha, evet doğru sırrı çözüldü. Sırrı çözüldü dedi iyileşti. ...2011'de askerlik yaparken hastaneye başvurup yardım isteyen 23 yaşındaki evli genç... ...dünya, dünya tıp literatürüne... Askerlik sırasında mı hastaneye başvurmuş? Valla askerlikten sonra herhalde. Arazi vampiri. Yani yardım istemiş. Bu önce böyle bir alışkanlık. İşte yani Alışkanlık dedim her gün bir şat... Kan içiyor. Kan içiyor. Kendi kanını mı içiyordu yoksa birilerini mi saldırıyor? Vallahi bilmiyorum. Babası Kızılay'dan bile kan almış. Ee, kan içme davranışı bir bağımlılık değil. Ee, Diminde yatan ruhsal bozukluklar var. Bakayım bence de. Çünkü sigara içen adamla da e, kan içen adamı lütfen bir arada da tutmayalım. Aynı, aynı kefede de değerlendiriyor. Sonra şey var durakula ya. Dura Kula falan da asapları çok bozuk bir adam mıymış? E, vallahi herhalde. Dura Kula Dura Kula bu yani. Evet teşekkürler. Teşekkürler Oktay. <gülüyor> vallahi çok Lütfen güzel. Lütfen B stüdyonundaki yerinizi alınız. ardarda <gülüyor> arda yaşadığı travmalar nedeniyle başlamış bu işe. Dünyanın ilk resmi vampiri olarak kan satın alıyor ailecek. vallahi iki tane ev satmışlar. İyi güzel ama yani kanı satın alarak şey yapması. Bence de çok mantıklı. Çünkü drakula pisliği. Ne yapıyor? Milletin bedavaya kalını. getirmeye geç çalışıyoruz. Hiç olmazsa bunlar bedavaya getirmeye çalışmıyorlar. Bedeli neyse bedelini ödüyor. Bedel ödemişik diyerek laklak lak içiyor. Lak lak içiyor. İyileşti işte o da maşallah şimdi Türk gibi. Ama tabii o kadar <gülüyor> aldığı kanın da herhalde bir etkisi var. Demir eksikliği falan gö ben yüzü de gözü, gözü renk iyileştim diye yapıyordur yani. Çünkü bilir sonraki tedavi kalbine kazıkacak mı? Tedavi. Filmlerden mi? Ya bildiğimiz kadarıyla. Yani. Çocuklar yüzünüz arkada kalmasın. Çocuklar dediğim Ağustos Stüdyosu'na ve bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizi diyorum. Bütün genç arkadaşlarımızı okullarına yerleştirdim. Yerleştirdim, yerleştirdim mi? Yerleştirdim. Üç okul kaldı. Onlar da dedim benim artık gitmem <gülüyor> lazım. Onların da servisçileriyle telefonlaştım. Çok iyi abi dediler mi? Ne olur dedim. Bu arkadaşları dedim şurada oturuyorlar, burada oturuyorlar. Bir gün önce bana liste gelmişti çünkü. Hepsi zaten biliyoruz abi dediler. Yani biz bize aldık parasını falan. Sen kimsin abi falan diyen de olmuş. <gülüyor> oldu oldu. Oldu ama açıkladım. Ee, ben dedim böyle böyle. Duya, sadece duyarlı bir vatandaşım. Herkesin yapması gerekeni yapan bir vatandaşım. Servis servislere bindiriyorum çocukları ben dedim. Ee, herkesin bindiğinden emin yok. Ve sınıflara kadar girdiler. Gözümüz aydın. Herkesin ee, binebildiği bir ortamda. <gülüyor> Üç Ol servis kaldı. Onlar da ...varınca bana haber Vallahi verecekler. kafamız rahatladı şimdi. Rahat Çünkü olsun. ben sabahtan beri pıtır pıtır pütür, pütür ediyor. Tüpül tüpül. Ben yetişir zannettim tam bizim yayının başlangıcından. Yetişmez Oktay. Yetişmedi O yani. kadar öğrenci <gülüyor> nereye yetişiyor? Şimdi ben luka... söyledim dün geceden söyledim sana... ...Oktay'cım dedim geç kalırsın yetiştiremezsin. Yok ben yetiştiririm. Yok, yeni ben... servise binenler var ya yeni yani. İlk defa servise binenler İkici var. dönem başlayanlar. <gülüyor> başlayanlar. Oktay... Siz dedim nesiniz dedim 7 yaşında çocuk... ...irregularım ben diyor. <gülüyor> Nasıl yakışıp ağzına irregülerim irregüler. Nereden? Bazı reyleri de söylemiyor. İyi galayım ben diyor. İyi galay. Ay yerim seni dedim. İyi galay. İyi galay. <gülüyor> Neyse Tekrar eğitim öğretim yılımız <gülüyor> Hayır olsun. Hayırlı, olsun. hayırlı uğurlu olsun diyorum. Oktay nasıl? Trafik nasıl? Bize biraz trafikten bahsettin. Trafik biraz fantuş, biraz fantuş, biraz rahat. Biraz rahat, biraz fantuş. Yer yer fantuşlar var. Yer yer biraz fantuşlar yerlerin var. ıslaklığının da etkisi vardır ona. Herkes Yarın çünkü öbür gün temkinli, şey tedbirli davranıyor. Çünkü sömestri ilk günü tedbir şart. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Hayır. Ee, bir problem yok ama yavaş yavaş da olsa akıyor. Ne kadar güzel. Çok bir, bir, teşekkürler. Kimse birbirinin önüne geçmesin lütfen. Evet herkes sırasını beklesin. Herkes hak ettiği şeritte ilerlesin. İlerlesin. Bak bunu ben yazarım. Herkes hak ettiği şeritte yapmadan lütfen. Yoğun yazıyor ya üstünde. <gülüyor> ya da kamyonlar yazıyor. sağ şeritten falan filan. Yoğun mu? Filan. Yoğun yazıyor. Ya bu ışıklı levalar var da. ya tepada. Evet. Tepada dediğim tepede. Evet. Oralar yazsınlar. Herkes hak ettiği şeritte gider. Nokta. Veya işte boş yere deyse adam, hakkınızdır basın. Çünkü şey çıkıyor, ben kaç defa denk geldim, hatta Ankara-İzmir yolunda en büyük eğlence yap. Şu an hızınız bu, yavaşlayın. Güneyli'ye gidersen git yavaşlayın diyor. Evet de ben Ama orada... Bence 20-30'a gidersen teşekkür Aslında ediyor. Aslında onun en güzel uygulaması ankara Eskişehir arasında var. Ha. Son bilmem kaç saattir şu, şu kadar hızlı gidiyorsunuz, gidiyorsunuz diye Hı -hı. Der, aldım ben orada. Aldın mı tebrik? Hı -hı. Hadi ya. Örnek vatandaş diye bana şeyde plaket Afyon'da verdiler. plaket verdi. Ben Afyon'a doğru Küçük giderken laf sokuldu bana tabela vasıtasıyla. Yavaş ya. yavaş lan diye yani biraz Hı. hızlı gitmişsiniz diye. Sonra dönerken o tabelayı şeyi düşünüp laf sokan elektronik levhayı düşünüp gayet güzel hızla gittim. Bu sefer de arkamdaki arabanın şeyini verdi. Ona laf soktu. Bana seni pas geçti. Tam ge geçerken beni geçerken aynı anda geçtik. seni pas geçti. E dedim ben boşuna mı o kadar şey yaptım. Yani. Hiç. Neyse emekler boşa gitmez Oktay. Evrende muhakkak hak ettiği Sonra yeri Ankara bulur. Son Ankara girişinde zaten Emeğine verdiler sağdır. dostum. Paylaşım için teşekkürler. teşekkürler. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Esprilerimize, şakalarımıza, törenlerle devam ediyoruz buyursunlar efendim. Hmm. Bundan sonra nasıl sigara paketlerinin üstüne uyarı yazıları var. Bazı gıdaların üstüne de uyarı yazısı yazılıyor. Mesela beyaz ekmek o mu? ekmeğin e e e üstüne ekmeğin üstüne yazı yazılır mı o kadar? Mesela sağ. çekirdeğin üstüne yazılabiliyor. Yazılır tabii ya. Lavaşın üstüne susamla yazıyorlar ya mesela. Beyaz ekmeğe de öyle bir şey ayarlasalar büyük çok mantıklı büyük olur. Büyük lavaşın üstüne ismini yazan yer var ya. Evet biraz emek sarf ederlerse bence başarıyla her şey susamla. Siz oraya edelim. düzenli gidiyorsunuz Ege. Sizin isminizi yazıyorlar mı? Bizim Yoksa yazıyorlar. düzenli gittiğiniz için her şey yazıyorlar, yazıyorlar müster. Seceresini yazmış. Ali. Ali okumayı yazmayı şeyden öğrendi, lavaştan öğrendi. Hadi ya, herkes yani. fasulyelerle yazarken Ali susamlarla yazıyor. Yani ne kadar? Hamur açıp plaklar. Ee, ...Ankara'da e, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü... ...Obezite ile mücadele kapsamında... ...yeni eylem planı hazırlandı. Obezite ile de mücadele... ...yani bana bir garip geliyor. Ne yapıyorlar? Adamın önünden yemeği mi alıyorlar? Yani, bir de obezler şey değil ...kendi sigara içen adam hani çevreye de zarar veriyor. Obez neşeli neşeli takılıyor işte. İştahları yemek yiyor. Bak ya, amca ne güzel yiyor dersin de Bazıları bu işlerden son derece memnuniyetsiz. Bazıları dediğim o yani... E, ...Obezite ile mücadele eden insanlardan... ...bazılarından bahsediyorum... Durduramıyorum kendimi de. Ama o bir ruh. O bir ruh Rahatsızdı. mu? Rahatsızlığı. mı? Yani bir şekilde. Hani üzüntüden yiyor. Işte Şişmanın diyor daha da yiyor. Ama burada mücadele ettikleri obezite bir buçuk İskender yiyen adam. Dört İskender yiyen adam değil. Yani evet tabii ki. Ama Onun yani, ne sınırı ki? Bir buçuk İskender verdiği bir adam. Buçuk. Öyle yani, bir şey var mı ya? Bir Google buçuk İskender. Yersen, sen iki İskender'dir senin sınırın. Bir buçuk İskender'e karşı... Başka bir şey Sınırını olarak adamlar da nedir mesela, onun sınırı uyar mıdır yani? Sınırı şu bir içine bir buçuktur aslında. Yani ne o kadar sınırı güzel. geçtiğin zaman. Ya, ekmek sabit ekmek için müteharrik mi? bir müteharrik bir içine bir buçuk mesela o obezite sınırı. Onu geçtiğin noktada bir buçuğa e, mail ettiğin andan itibaren artık obeziteyle mücadeleye başlasan iyi edersin. Cem Vardir'in bizde kaldı yılbaşı öncesi günlerde iki buçuk soslu soğanlı. ben nasıl söyleyeceğimi bir süre düşündüm. Hı. Ondan sonra bir tek bir, bir buçuk söyleyeyim de <gülüyor> aynı pakete koymak zorunda değiller iki tane paket alsın hem spor olur. <gülüyor> bravo bravo toplama gerçekten <gülüyor> burada işimize yaradı. Yine bir sohbet sırasında Cem vardır <gülüyor> sebze olarak pilav yedin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sebze yemiyorsun işte pilav. <gülüyor> Pirinç ne? Sonuçta sebze mi arkadaş? Doğru. Et dışında her şeyi bir sebze olarak görebiliriz hayatımızda. Ne kadar güzel. Bol sebze yiyorum. Aa, şimdi yani o adamın sen sebze olmadığına nasıl anlatacaksın pilavı? Anlatamam. O yüzden bunu, bunlar bunlar böyle kişiden adam kişiye şeyler. Adam adam, Bana Mühendis da anlatamazsın kafasında. ya. Yani pilav niye sebze değil? Bırak sebze. Sebzelerin kralı. Herkes sebze diye kafasında brokoli ve brükselli anasını Heh. canlandırıyor da. Nereye Müslim kadar? pilavı atıyorlar bir tarafa. Yani pirinç nerede yetişiyor? Tarlada yetişiyor. Dornada, pürüş ee, Neyse ben şimdi... <gülüyor> ee, Sağlık Bakanlığı e, açıklıyor. Ne, halkın en çok tükettiği salça, penir, zeytin, baharat ve turşu gibi gıda ürünlerinin içerdiği tuz miktarı kısıtlandığı gibi üzerlerine de... E, Biraz ki karabiber konacakmış. <gülüyor> üzerlerine de uyarı yazısı yazılacak. Yazılacak ee, mı? Tabii yazılacak. O ters tepebilir. Kime? Yani şimdi bu tuz turşu miktarı şey yapıyor ya turşu. insanları. Aşağıda tuzlu tüketimi çok fazla susattığından ötürü. Ay şimdi bunu böyle açık açık söylüyorlar millet yemeğe daha hiç tatmadan artık zaten salçalarda tuz yok diye salçadan bir gram tuz alacaksa üstüne beş gram tuz ekecek. Evet ya bence e. de öyle. Artık olduk. tuz kalmadı bunlarda falan diye. Bunu daha tek ters tepicek. Yani. Tek küçük şekilde Anne diyecek salçalı ekmek istiyorum diyecek üstüne de acık tuz serp diyecek. Tek şekilde bunu açıklayabilir resim koysunlar. Mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Bir yatak, hı hı. bir çift yatıyor ama ayrı birbirlerinden ayrı. Biri öte yana bakıyor, biri beri yana. Biri orada salçalı ekmek yiyor, öbürü orada e, Turşu. turşuları yiyor. Tu turşuları yiyor ve şey yapamamışlar. E, sarılamamışlar <gülüyor> ve öpüşememişler. Öpüşemez tabii ya, öpüşemez. lokanta Tuzlu restaurant. salça yediği için değil mi? Tuzlu salça, durşu, peynir zeytin ve tabii ki... Baharat, ee, lokanta, restoran gibi yerlerde... ...bundan sonra porsiyonların üzerine kalori miktarı yazılacak. Susamla Ezecim veya susam. elle. Susamla. <gülüyor> Vallahi ne kadar şey yaradı ya şu susamla bir şey yazmak. Susam susame dedikleri şey buymuş meğerse yabancıların. Öyle bir şey demiyorlardı ama. <gülüyor> diyorlar diyorlar, <gülüyor> diyorlar. Gıdaların içerdiği trans yağlar, çoklu doymamış Nereden yağlar. Nereden öğreneceğiz şimdi biz bu şeyleri? Neyleri? Yaz bakalım sen şinsenin üstüne kalorisini. Ya bakarsın mesela şey dersin, bir şey onu, değil. O Emre Bey onu yazarız. Problem yok. <gülüyor> Tam istediğim cevabı aldım. <gülüyor> ya, ona bakacaksın. Yani diyeceksin ki b ilk, yuvarlak cümle, yuvarlak cümlelerle ilk başta başla başla. Yaz ki menü, yaz ki diyorum yani. yaz. sen menüye yazacağız abi biz demek ki. Menü mesela şimdi orada senin menüde e, tabağında orada patatesi de var, tavuğu da var. Evet. Ayrı ayrı bir, tavuğunu, mesela tabun yesen hiçbir şey olmaz falan mı diyeceğiz? Esas esas kalori patates. Patatesi yemeyin bence. E Koy mu o zaman? Yani ben koyarım. Ben sonuçta agıçklı. koyuyorum yemek yememek? Ben seni eninim. tartıyorum sonuçta. Bunun kararını seni denemek için yapıyoruz. Yani e, ifrada kaçmayın yazarız. Keşke böyle bir şeyi olsa. Her restoranda oluyor ya. Çık restoranlarda evet. biz neyiz falan filan diye. Biz neyiz biz Nereden ne? geldik kültürümüz misyonumuz var Bizde de böyle bir açıklama biz oraya koyduk ama yemek zorunda değilsin ben. Bazısını bazen gıcıklığına koyuyorsun. Yani bol bol koyuyoruz biz. Yani Sen yazalım hepsini diye bir şey yok. Onu yani. yazalım ya. Bence de yazalım. Yani. Böyle uzunca bir şey yapalım. Bir de aynı hatırlamada başka yerde şubemiz yoktur. Onu yazalım. Öyle bitsin. Coca-Cola'da açamayız zaten konuyu <gülüyor> bir paragrafta onu yazayım. Neden derseniz yani çünkü... Bence de öyle abi yazalım. Yani konuyu bağlayamamış Aa, gibi görüneceğiz ama aslında çok güzel bağlamamış olacağız. Sebep-sonuç şey, ilişkisi. Çok güzel bir sisteme geçmişler. Bir şey soracağım sistemden önce. Transya içermez diye de yazılacak mı? Vallahi bakayım yazılacak. Transya ne? Transya dediğimiz. Sizin... Trans yani sonuçta trans nedir trans? Mesela çeşitli kelimelerin köklerine bakın mesela transfer nereden kökü nedir trans Veya... dönüşmüş mü yani öyle o tip yağlar mı Dövü, geçiş yağlarım yani. dönüşmüş <gülüyor> ya dövüşmüş ya diyoruz biz onlara. Biz trans yağ kullanıyor muyuz Hayır seninki ya Aa, saçma ama? ne bileyim ben bilmiyorum ki trans yağ diye bir şey satmıyorlar. Yok bizim aldığımız şeyde bile trans yağ yok büyük teneke yağda yağ mı? da mı? Evet. Ne bile trans nasıl bir yağ trans ya. Ya. yağ nerede var mesela? Transiya yani bazı tamam, gıdalar. sesinin incelmesi <gülüyor> bana bütün kafamdaki soru işaretlerini kovdu. <gülüyor> Transya vardır diyen şey var mı ya? Kim şirket? ki transiya vardır diyor yalan söylüyor. Transya vardır diye yazar. Böyle Öyle batan çok şirket var. Olmadığını <gülüyor> mu <mesela>, efendim <gülüyor> çok güzel yatırım yaptık. <gülüyor> Harika teşhis kurduk. Fakat bak nasıl battığımızı bir türlü anlamıyorum ya. Ürünümüzü trans ya boğduk. Evet. Aa varmış bazı ürünlerde varmış. Mesela, mesela temsil misal. Burada şey yapmayalım yani. Mar Markanız Marka ne olduğunu söyle. Pis kevit pis, pis, pis kevit evet. Hadi pis, ya. Pis değil mi? Pis de Biz var. mesela pis vermiyoruz. Az da olsa mı? <gülüyor> Az da olsa. E, trans ya ama bulundurmak lazım. Mesela <gülüyor> gelir trans ya trans ya diye gelen misafirim şey olur saçlılar. Ona bir şart, oturdu mesela. Yok bir şart bizim trans piskemi. ya. Bir, bir de bebek biz... bebe, bebe piskivitüri yani bu. Bebe piskivitüri hmm. mi? Hadi ya. E, bebelerin evet. en çok ihtiyaç duyduğu şey anne sütü bir trans ya iki. margarin <gülüyor> ahmeti yollayalım diyelim gel müşteride ne şey desin? Yalnız piskivi veremem biz, biz istemem biz de çünkü trans ya altından piskivit demiyoruz diye çıktınız. Bugün olsa yine demiş. <gülüyor> Neyse yiyeceklerin içerdiği yağ, şeker ve tuz oranları bundan sonra trafik ışığı renkleri kullanılarak gösterilecek. Etiket üzerindeki tuz, yağ, bilmem ne oranları işte kırmızı mesela. Au! Ha kötü kolesterol değerlerini yükselten e, bir yağ çeşidi olarak söyleniyor bu arada. Trans yağ. Teşekkür ederiz Zeynep Hanım hatırlattığınız. Zeynep Hanım da maşallah bilmediyor. artık yok. yeni bilgiler varsa menülerimizde yeni espriler demek. Tabii ışıklara bol beleyeceğiz. Bedenine güvenen yesin diyor. <gülüyor> Vay, bedenine güvenen. Ee, şey sonra işte mesela karıştı mesela evet beden, beden dedin adamın kafası karıştı Beden deyince kafamda şarkı çalmaya başladı da O yüzden fonda <gülüyor> ya <gülüyor> ya Güzel, Aynı şarkılar ya çalıyor ya, ya. <gülüyor> <Yol gülüyor> <yavrum, gülüyor> Justin'le tanışma fırsatı oh. Biliyorsunuz 2 Mayıs'ta nereye geliyor? Nereye gelecek? İstanbul'a İstanbul geliyor, geliyor gezdim gördüm o kadar yeri gördüm İstanbul gibisi yok, yok demiş yok Justin küçük yaşta muameleyi öğrenmiş ne alakası var, daha gelmedi da. demişler e demiş otomatik bizim açıklam <gülüyor> Justin Bieber 2 Mayıs'ta geliyor genç şarkıcıyla ile bir araya gelmek isteyen hayranlar için özel bir tanışma paketi hazırlandı Bliberler deliriyorlar şu anda ya biz bunu ne kadar güzel yakalamışız. Onunla sohbet edip ne çektirmek isteyenler, Bana, birlikte çektirdiği böyle. fotoğrafları Facebook'ta paylaşmak isteyenler, <gülüyor> ayrıca imza almak isteyenler bu paketi satın alabilecekler. Yalnızca ve yalnızca 900 lira. 900 Çık. dolar. Çık. Euro 2750 TL ödeyerek sahip olabilecekler ve tabii ki bir de e Mülk erken girişlik fotoğraflar kendileri mi? Çekecekler yoksa onun içinde fotoğrafçı mı? Tap parası olup olmadığını <gülüyor> mı soruyorsun? Hmm. Tap parası. <gülüyor> ee, bir zaten bir kamp parası diye bir şey vardır. <gülüyor> bir de parası, parası var. tap ettirip veriyorlarmış. Tabet. İstersen, Tabet. istersen e, kendin fotoğraf makinesiyle çekiyorsun. Pardon fotoğraf makinesiyle çekiyorsun. Ve de bir tane e, bilet tabii ki. Tanışma ve fotoğraf çekim. Ne konuşulacak ya? Just, Hı -hı. Nasıl işlerdi? Ya, ya? sen Soğuk. şeyi sıyırmıştın ya. O acayip ya. Vallahi Bak, herkesin soracağı farklı. Soğuklarda bir yüzde azalma azalmış oldu ama şimdi toparlıyor falan diye anlatacak herhalde Justin. <gülüyor> <gülüyor> Yakakart boyunlu bir adede bir adette hatıralık konser bileti varmış. Ee, bu tur programında hediye paketin içinde onu da sayalım çünkü yani bir. Onları saymadınız yalnız falan diyen olursa onlar da veriliyor. Ee, çok mutlu. Hakikaten Justin Bieber hayranları 2 Mayıs'ta şu Bu fırsat şurada... kaçırılmayacak bir kaçırılmayacak fırsat 3 Gerçek ay. bir Bieber için. 3 ay kaldı. Ee, o yüzden hadi bakalım diyoruz ve bekliyoruz. Dört gözle kendisini. Ne zor işi var şu Justin çok. Bieber? Çok valla zor ya. Sürekli birlikte çektirdiğiniz fotoğraf hayatı. Ne olur, olur sizce yani devam eder mi Justin Bieber? Gider böyle Vallahi gider gibi geliyor ya. Çok yetenekli bir adam gibi geliyor bana. Ne, yani şimdi ya bu, evet genç kız e, müşterilerini birkaç sene daha şey yaptıktan sonra iyi bir müzisyen oldu ortada yani o yaşta akustik albüm çıkaran başka müziğine de güvenen bir adam bu ondan sonra müziğine bir orta yaşa bir adam dediğin, biz de dinlemeye başlarız bir noktadan sonra Adam dediğin yani bunun işte bir takım yapımcıları işte şeyleri danışman bilmem neleri menajerleri falan vardır da yani kim gibi olur? Mesela Britney Spears bir mi olur yani bundan 15 sene sonra? Ben şöyle söyleyeyim. En kalitelisi, en olabileceği Robin Williams gibi. Robbie Williams gibi olur. Yani yani Williams Robbie Williams gibi olur Williams diyorsun. Nasıl? Genç, olur mu yani? Genç kızların sevgilisi olarak başladı. Şimdi orta yaşlı adamların Yok, da dinleyeceğiz. Çünkü genç kızlarlar. Genç gibi. değil de ama canım. İlk şey olduğunda ha, ha, öyle deme bir şeyini görsen. Ha yani grupta sol, solo, solo olarak şey olduğunda. Hı hı. Ya o işte öyle bir... Enteresan bir müzik sohbetine dönüştür. Bebek yüzü gittikten sonra adam gibi müzik yapmaya başlar gibi yani geliyor yüz. bana. Ha. Sakal bıyık çıksın ondan sonra iş değişir. O yüzden müzik severlerin bu konsere gitmesi lazım şey Şartos. demek için. Biz, ya biz bunu bebeydi geldiğinde bebeydi bu. Yani sonuçta o insanlar da yarın öbür gün koca koca adamlar olacaklar. Yaşlı başlı abiler ablalar olacaklar. Onlar da geçmişten bak şimdi mesela hatırla sen çocukluğundan hatırla. Kim vardı mesela öyle? Kimse yoktu. Kimse yoktu evet. <gülüyor> Yani. Biz çocukken popüldüz olarak kayağını biliyorduk. <gülüyor> yani. Ama bugün hala kayağın. Atın beni denize Yokuz da yani. Atlantik'in öte yanından bir kayağını <gülüyor> denize atma şenlikte. Atlantik'in beri yanından haberler diye bir köşe yapar <gülüyor> mısınız Oktay Bey? <gülüyor> Yapalım. Atlantin beri yanında. Ee, bir, bir olaylar olaylar yine karışıyor. Bir kere e, biliyorsunuz yine bir hava durumuyla mücadele ediyor Amerika. Evet ya. Onun dışında bir de sapık polisin e, Maceralar maceraları mı? diye. Los Angeles polis teşkilatında bir adam Christopher Dornur. LAPD diye geçer sevgili dinleyiciler. Ee, Filmlerde. Kovuldu. Los Angeles Police Department. Kovulunca ne oldu? Kovulunca ne oldu? Sıyırt. Belirdi manyak gibi bir şey oldu ha, Christopher. Biliyorum. Şey. Ee, i̇ntikam manifestosu yayınladı. Hatta birkaç kişi yaraladı, birkaç kişiyi de öldürdü falan böyle bir adam. Hadi canım. Tabii tabii, ha, tabii. bu deli, deli bir adam. İntikam manifestosunda da e, ben demiş Charlie Sheen'in hayranıyım efendim demiş. Onu bana getireceksiniz. Nasıl manifesto bu ya? Ne bileyim işte yazmış. yazmış Charlie Sheen yazmış. bir manifestoda geçme şey... ihtimalinde ki. böyle intikam olacak şeyler falan bedel ödeyecekler. Bu arada Charlie Sheen'i çok <gülüyor> beğenmiyorum. E, tabii e, Kaliforniya şu anda bütün polis teşkilatı bu adamı arıyor, Christopher arıyor. E, 1 milyon dolar ödül konuldu kendisinin. Bu adamı ben bulurum arkadaş. Evet, ben bu oyunu olacak. bozarım. O parayı en güzel çarlışin kazanır. Çarlışin zaten devreye girmiş. Girmiş mi? Parayı, parayı, devreye parayı girmiş. duyunca <gülüyor> devreye zaman, girmiş. Mesela gideyim bir yere, oraya nasıl olsa gelir o demiş. Çarlışin bir de şu aralar şey ya işsiz, i̇şsiz galiba değil mi? İşsiz adam. Bu şey diye mesaj yayınlamış. Manifestoda hayranıyım Çarlışin'in. E, lafını görünce. Beni mutlaka ara bu işi bitirebiliriz demiş. Fifty fifty demiş. <gülüyor> Hangi iş olduğunu sorarken büyük ihtimalle enseleyecekler polise. E, böyle bir Charlie, şey. iş demişsin dostum. Manifestoda benden bahsediyorsun. Güzel sözlerin için teşekkürler. Beni mutlaka ara demiş. Charlie Bey sizden bahsediyorlar diye <gülüyor> gitmişler. Aa, böyle bir e, şey. Kırmızı olmuş saçı bu arada. Charlie Sheen'in birce delirmiş desene. <gülüyor> kırmızı saçlı Charlie 120 yaşına geldi zaten. Videoyu polisin isteğiyle değil kendi kararlarımla kaydettim demiş. Birlikte çektiğimiz <gülüyor> videografları paylaşacağım. <gülüyor> Durup dururken polisin isteğiyle mi acaba diye benim kafamda soru oldu. <gülüyor> Adamın bu açıklamasıyla... <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bu Rihanna'yı saçı yüzünden sevmiyorum zannediyordum. Meğer şarkıları yüzünden sevmiyormuşum. Daha mantıklı. Ve <gülüyor> UBN radyonuzdaydım. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat sabahlar. Ya. Argo şişecek diyorduk ama baftaları da toplamış. Buyur. Oscar'ın habercisi denen İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi BAFTA ödüllerini. Ha. Ben Eflek'im. Ee, Süpür Ben Affleck, kim tutar seni? Argo filmi ama tabii George Clooney böyle deyince kızıyor. Tabii. George Clooney'in de bir sayfalık aslında en başta oluşturduğu bir fikirmiş. Ona da hakkını verelim. Ee, ben Affleck toplamış yine. George Clooney bu filmde savaş ay durumuna mı düştü? Yok. Düşüyor, geçiyor değil mi? Düşmez herhalde ya savaş herhalde. ay <gülüyor> Düşmez herhalde de. O yani. benim fikrimdi. Adı geçiyor. Zaten e, araları iyi canım. Beneflekle coşkunun araları iyi. Bir yerde bir ismini söylemeyi unuttu. Onu da Benefle'in hanımı... Hanımı, hanımı <gülüyor> Jennifer, hatırlattı. Jennifer Hanım hatırlattı. Biz onu geçelim <gülüyor> <şimdi> daha. <gülüyor> Aa, böyle bir e, şey toplamış yine ödülleri bakalım. Ya şu Amerika'daki... Şurasında ne kaldı Oscar'a? Hmm, Valla 24 Şubat mıydı Oktay? Evet. Onu bir yerlere not Geri edelim. Sayıyoruz, Geri sayıyoruz. Valla 24 Şubat'ı ilk teşekkür Aman kimselere söz vermeyin diyoruz bir kez daha. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Ve Amerika'daki ne kasırgasında Amerikalılar iyice bir delirmiş. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Zaten marketleri yağmaladılar. Adamların direkt stokçu zihniyeti. Stokta çalışmayı seviyor Amerikalılar. <gülüyor> ya, arkadaş... ya bu yağma başka ülkede görmedim ya. Ya yağma dediğinde Üstülleri... hani... Anasını vererek yağ ha, ya öyle. yağma dediğim... Dadanma. Yani dadanma. P abanma pil diyelim. Pil alma mesela, pil alma onu öyle düşün. 500-500 pil alıyorlar. Ha, ya evet arkadaş acıkta ya. tamam yani anlamlar teknoloji. Mum falan alan yok. Ne var ne yok pilleri alalım. Makarna al. 4 kilo makarna. Ya arkadaş yani kişi... Başı... Bu yağmada şey var mıdır? Ne? Girdim markete şimdi. Hmm. Gross marketi düşünün siz. Yağma dönemi. Millet makarnaları, peynirleri yağmaladıktan sonra sen de artık... Geç kaldık ama yağma olsun diye yumuşatıcı falan alıyor musunuz? <gülüyor> Vallahi alıyorlardır ya. Yani. Maksat yağma olsun bizim de bir ufak yani. katkımız olsun. Yani. Kalmadıysa mı makarnalı falan? Ha. Yoksa <gülüyor> hem makarnalı alı ben ben bu soruyu sordum dedim <gülüyor> <gülüyor> <Hem> Sev makarnalı <gülüyor> <gülüyor> de benimdir ya. O yağma günleri de bir değişiktir herhalde ya. Yani sen orada koly Her şeyi koli ile alman lazım. Vallahi. Arada bir tane diş macunu falan alıyor... Alıyorlar her şey ya. yoksa bol bol mu? normal ev alışverişini yapıp üstüne bir de yağma ev mı gibi, gibi düşünme ev gibi düşünme ev gibi düşünme Hep dükkan gibi düşünüyorlar ev gibi düşünme ve yağma günü özeldir yani yağma günü özel şey o özel indirim günleri yağma. oluyor yağma günü ha, özel boluna yağması <gülüyor> Gel başladı. Markete selam çakıldı şu anda. Evet. Şimdi bu Amerikalılar delirdi ya iyice. Bir gazetedeki fotoğraf var ya arkadaş biz de bu kadar kar gördük. Geçen sene Ankara'daki karın haddi hesabı yok. Evet, var. hiç kimse yağma yapmadı. Ne yağma yaptık efendi gibi Bastırma Bastırmayı gün... da gene 100 gram 100 gram idi yani. Bunu şey şey alınmaz ki. Bir de bunlar atkıları, matkıları nerelerine dolayacaklarını şaşırmışlar. Bir amca var. Atkı nasıl bağlanır? Değil mi? Bunun bir bağlama stilleri var. Bir böyle Yok, bir, eski... Bir İstanbul masalı gibi bağlaması var. Efendim. Böyle atarsın arkaya doğru. He, bir alengirli bağlama var böyle biraz havalı olanlar. Hı -hı. Ya böyle böyle falan filan. Paltonun içine alırsın, paltonu üstten böyle He. şey yaparsın. Aynen öyle. Bu Am Amca var, ne amca yapmış? şey yapmış. Getirmiş atkıyı arkasından. İki ucunu burnunun altında bağlamış, ağzı açıkta. Sadece burnunun altı ile nasıl bir üst dudak yapısı varsa... ...üst ile burun arasındaki mesafeye... oraya güzelce bir yerleştirmiş... Atkıyı mı oraya yerleştirmiş? Ha, atkıyı oraya yerleştirip oradan... Diğer kafa açık mı? Tamam. Yok kafada da kasket var. <gülüyor> kafa kasket. Motora binecektir adam ya. Motorlu olabilir mi o adam? Oktay doğru, doğru. New York'ta bir metre kar oldu. Valla Connecticut, pardon. Connecticut'da, Connecticut. Connecticut. Connecticut'ta 97 santimlik buldu. 3 santim kalmış bir metreye. Belediye başkanı coşkuyla törenlerle kutlayacak. Boston'da neler neler var ondan. Neler sonra. neler. Boston neler neler. neler? neler? Valla New York'ta bile 30 santimi bulmuş. Ki düşünün New York'u gitmiş adamlarsınız siz. Değil mi Oktay? Ya, 30 santim. Ka i̇yi gayet iyi. Şehri felç eder. Felç eder. Zaten felç olmuş. Ve böyle de devam edeceği benzer. Ankara'ya yağacak mı bir daha kar? Ankara'ya kar yağarsa. güzelim kış lastiklerini ben gerekirse söktüreceğim şimdi. Ege'ciğim o zaten fix senin hareketin. Biliyorsun. Sen mesela arabayı yıkatırsın yağmur yağar. Kar lastiği taktırırsın kar Bahar yağmaz. Bahar gelir. Bahar gelir. Yani, ne yapayım ben söktüreyim mi kış lastikleri? Arabayı falan da değiştirme. Ha, arabayı değiştirirsin trafik gitlenir. Yani binecek Doğru. durumun olmaz yapma. Yani o yüzden e, herkes iktidalli davransın. Ankara'da her şey normal gözüküyor. Şöyle bir bakıyorum önümüzdeki 2 aylık dönemde ben kar yağışı göremiyorum. Yani, o zaman ben bugün gidip lastikleri söktürüyorum. Ki kar yağsın. Çoluk çocuk bir sevilsin. Çok zordur, bir Söktürüyormuş gibi yapsan acaba işe yarar mı ya? Bir tanesini söktüreyim bari. ona O zaman sulu söpken ya en bakayım. çirkin şey olur ben sana söyleyeyim. Sulu sepken bu diye konuşur herkes. Vallahi okullar falan tatil. New Jersey, New York. Vah vah. ilk orta dereceli okullar. Zaten da. orada sistem değişik aldı. <gülüyor> Teşekkürler. Mars'ı deldi insanoğlu. Delers. Geçen Ağustos ayında biliyorsunuz Merak adlı gezgin robot. Yani Merak. Curiosity. City. Crear City. Ee, Mars'a iniş yapmıştı biliyorsunuz. Böyle oynaya, oynaya, oynaya, oynaya gezegeni delmiş. Ben Oktay özür dilerim. Bay Fahir oyuncu <gülüyor> Evet doğru. Dön, arada onu dinliyorum. <gülüyor> ne ne demiştik? We have just landed. <gülüyor> Mars'a inerken öyle iniyorsun yani. Nasıl ineceksin? Devam ya? ediyorsun diye ben susuyorum. <gülüyor> yani nasıl ineceksin? Şöyle ineceğim falan diye devam Kare, edeceksin. Şu anda yani radyosunun başında olan hay Allah karıştı yayın. 103.1'den 2 radyo birden çıkıyor. Bir modern değil. sabahlar bir by fire 3. Öyle değil. By fire 3 devam ediyor. Biz anlamadık. Bizim hatamız. Bugün bu arada Ezogin hikayeler bugün bugün tamam, ilerleyen dakikalarda bu. daki tamam, da maalesef bugün zaten süremiz çok kısıtlı. Ee... Tamam 20 dakika falan kaldı program bitmesine. Ezo'gen hikayeler de 21 dakika. Ah, yani ayda keşke 2 dakika önce aklıma geleydi. Yani Oktay kusura bakma. Konuşmasıyla falan 1 dakika. Aslında başlangıç tarihi bugündü. Cık. Evet ne olacak? Haftaya, haftaya mı ertelenecek? Haftaya, haftaya pazartesi. Haftaya. Fix o fix zaten biliyorsun haftaya fix. İlk kaya delme işlemini önceki gün başarıyla gerçekleştirmiş. <gülüyor> e, Merak adlı gezgin robot ee, ne şuna merak diyorsun? Curiosity, curiosity desem bir, bir mesela Dungeon nasıl aklımızda kaldıysa merak, yani curiosity. Nasıl Hı aklımızda kalabilir o? Ya işte bu şey var. Aynen o zaman. mesela Duncan, Danvechin sesleri ne yani, aklımızda kalıyor? Curiosity, curiosity, ee, curiosity. curious, e, curiosity. curious ite olmaz posteriti it. vardı mesela işte posteriti şey poster İt o poster var bir tane it ondan sonra onu kürüyorlar e, ve şey Marsı meraklı bir falan. meraklı bir it var evet o da kürüyor kürüyor o, o da, da Marsı kürüyor kürüyor ve hiç ve unutmadık bunu kürüyor merak biraz daha üstüne çalışırsak daha başarılı şeyler olabilir e deldi posteriti neydi ya punkçı genç var diye bir tane <gülüyor> ederim gelecek nesin Uzay aracı robotik kolunun ucundaki matkap yardımıyla matkap mı? E, ya Mars'a göndere göndere matkap mı göndere? Matkap göndermiş. göndermişler. Dübel, dübel göndermişler. Eskiden üzerinden su geçtiğine ilişkin işaretler bulunan e, kayadan 7 dakika boyunca yavaş Aski mi yazıyormuşsun? <gülüyor> ne yazıyormuş. Aski. <gülüyor> Aa, buradan su geçmiş olabilir. 7 dakika boyunca yavaş yavaş küçük parçalar koparmış. Böyle tık tık tık tık oynuyor oynayıp duruyor ya. yani. Eee ne kadar tatlı küçük robotik koluyla böyle. Ağustos Hı. ayından beri böyle fık fıklıyor Mars'ın üstünü. <gülüyor> vallahi Ağustos ayından beri. <gülüyor> Son oğlu <Mars 'a> eşeliyor. <gülüyor> ya arkadaş vallahi ciddi söylüyorum. Sonra ya. delik açmış. Ondan sonra bir delik şey delik gibi açmış. beraber çekiliyor. Oraya dübelleriyle şey yapmış <gülüyor> fotoğrafı. <gülüyor> oraya koymuş fotoğrafları dünyaya göndermiş. Böyle kol mesafesinden. Gezgin robot diye şey yapmayın ya. Aynı insan gibi. Deliğin yanına geçiyor mesela robot böyle kolu uzatıyor zaten mi? uzun onun robotik kolu hı hı. ondan sonra baya uzaktan çekilmiş gibi yani bir şey var bir fotoğraflar var burada ondan sonra biraz da toz göndermiş o toz böyle kazarken toz olmuş her <gülüyor> taraf toz olmuş bunları demiş uğraşsın dursun demiş şey bu şey değil miydi ya curiosity iner inmez çakılan robot değil miydi hı. bir yerde kalmıştı da aylarca çıkaramadılar Yoksa onun o, değil, o, muydu? o devre değil. bir tane daha devrisi vardı. Onun Şarj denmez de mu kaldı kan, acaba? Şey, Sindiri, bunları atlardakine ne denir? Ekürü. Ekürisi. Ekürisi atlarda ne denir? Ha at ha robotik yani ne fark eder ki? Canları sağ olsun başları göl ayakları pınar olsun diyoruz. Güzel ee, temennilerle reklama kime, geçiyoruz. Kime ettik bunu? Ruh Evren'e olan. evren. Modern sabahlar Modern Sabahlar o LAT DAT der, der, der kısmını aynı yapabilirdik sevgili dinleyiciler ama sohbete de dalmışız. Hmm. Bir dahaki çalışımımızda aynısını yapacağımıza söz veriyoruz. Bir gece için 14 milyon lira harcadılar. 14 milyon TL. Karayipler'in Mistik Adası'nda bir evde tatil yapan kimler olabilir? Şeyler bu Brad Pitt'le hmm. Angelina Jolie. tamam ya onlar yaptılar bitti. Natalie Portman mı? Natalie Portman değil onlar e, Paris'e gidecekler zaten. İşte son gitmeden önce Kraliçeyle yani onlar... Prens mi? Kraliçeyle Prens, Prens dediğin Prens, Prens, Prens. William'la e, Prenses Kate tek gece için 14 milyon lira ödediği ortaya çıktı. E, bir evde bir gecelik tatil için. Çift huzurlu bir tatil yaparken Kraliçe Elizabeth'ten gelen haber canlarını sıktı. Hmm. Ne olmuş? Erken kesmek zorunda kalmış. Hayır. Yeni yürürlüğe giren bir yasayla artık milletvekilleri kraliyet ailesinin hesaplarını kontrol edebilecek. Kraliçe aramış. Yavrum demiş. Ne kadar verdiniz siz? Efendim anneanne, dem şey, babaanneciğim demiş. Ya babaanne diyorları değil mi? Çünkü Düşes babaanne diyor. Yani... <gülüyor> Doğru. öz gibi demiş ne Benim için kendi babaannemden hiçbir farkı yok demiş. Yavrum demiş Nasıl yok demiş kraliçe <gülüyor> mesela. Biraz da siz daha iyisiniz demiş <gülüyor> Lütfen demiş o da. Ne pis kadın ya. Yesey demişler şeysin. soktu demiş. Soktu mu demiş? Yani işte başbakan için bahsediyor. Yani yürürlüğe soktu anlamında. Ee, ama bir taraftan İngiltere da tabii orada bir metafor var yani. İngiltere biraz nakite sıkıştı galiba. Yani o Aslında nasıl iyi, Oktay gayrı meşgul durumları çok iyi ama yani nakit dönmüyor. Yani Alacaklar, ben... verecekler, giderler. Gelir yok. Yani gelir var da tahsil edemiyorlar. En büyük sıkıntıları zaten kraliçenin öyle bir var. Tahsilat yapamıyorum dedi ya. Tahsilat yapamıyorum. Bir krallığı yönetmek için üç şeye ihtiyaç vardır. Biz... Tahsilat, tahsilat, tahsilat demiş. Teşekkürler. Yani... Ama bana şey gibi geldi. Ben buradan monarşiyi de eleştirmek istemiyorum da galiba kraliçeye fatura lazım. Bence de ya bir fatura. <gülüyor> Hatura bulman lazım ne yapalım diye yani çünkü ne, nerede olursa olsun bir gece 14 trilyon 14 milyon yani. yani evet 14 ne kadardı var 14 milyar milyon milyor 14 ne? milyon tele tele evet. yani orada şey yapmış kalma bedeli Biz... <gülüyor> şey yazmışlar onu <gülüyor> Hesaplarda özellikle. <gülüyor> İngiliz'in manyasını anlatsın. Şimdi, Nerede kaldın düz Yani bir dakika şimdi hesaplarını çıkartayım. Minibarı kullanmışlar. Tamam tamam. Minibar Abi ne kadar dedi, kullanırsan kullan var mı açıyorsun inşaat yapın? Ne kadar kullanırsan. Ben bilemem. Yani. Minibarı kullanmışlar. Orada bir tane küçük varsa yok gösteriyorlarmış. Kurandı? Buraya minibar kurabilirsiniz diye. <gülüyor> personeli onun bilmem nesi sigortası. Gerçi o Karayip'teki o, oteli, oraya o otelin e, minibarı da böyle şey gibi ev gibi düşünme. Daha büyük minibar Daha yani. büyük tabii, şişeler, minibar değil büyük büyük. Bir de şeymiş o Karayip'teki otelde çıkarken hava parası istiyorlarmış. İsterler. Yani oradan bir önceki müşteri çıkarken bundan hava parası zaten 2-3 milyon dolar yani etmiş. Ama yani mesela bir gece kalıyorlar e bulamadılar bir gün içerisinde oraya hava parası. E çıkacak o ne oldu çıkacak. elinde patladı. Yani yoksa ödeyecek. Hesaplarda düzensizlik görülürse soruşturma açılabilecek ve ilk olarak prens William Kate hakkındaki soruşturma kapıda gibi görünüyor. Abi Buradan düğün bakınca. masraflarından başlarlar ben sana söyleyeyim. Aman düğünde takılanlarla ödesinler. Kaç para takıldı bunlara? Doğru. Kaç bin kişi geldi düğüne herkes çeyrek verse. Tabii. Ay hiç. Kate zaten onları direkt şey yapmış. Bunlar bir tane Excel'de dosya yapmışlar. Kimden ne geldi diye. Onu Yuh! Asla. O kadar ben şey yaptıklarını düşünmüyorum ya. Bir tane orada spor çanta vardı. Siz düğünde gözlerden kaçtınız. Kız kardeşinin şey yaptığı pip taşıdığı. Pippa mıydı? Papi miydi? Pa şey Papi ya. gibi bir şeydi. İsmini hatırlamıyoruz de. ama kendisini hatırlıyoruz bayağı. Kadının şeylerinden hatırlıyoruz hatta. Vücut hatları falan çok iyi falan diye Kıyafetle geçmişlerdi. Kıyafetleri falan de, çok konuşulmuştu. Vücut hatları falan diye konuşulmuştu. O da konuşulmuştu. Yani... Onun taşıdığı çantamı. Onun taşıdığı çantayı, çantamı. Onun bitsin. komplesi hep çeyrek, <gülüyor> bilezikler, efendim sır takıları saymıyorum. Yani takılar dediğim o çünkü onlar hani... Takıları aile de toplamışlar. Onlar böyle. çünkü hani e, almaya kalktığın zaman dünya para ama satmaya kalksan hiç... hiç görüş. Hiç Mesela. <gülüyor> 10.000 poundda bir tane Hayır. faka alıyorsun. Söylediğin her şey çok mantıklı da. Arasında Arasını ki, bağlayamıyorum. 3.000 pound yani. diyor. Ay dedim ben bunları dedim. Sen niye satıyorsun ayol? Excel. Excel'i açıklarmışsın biraz daha. <gülüyor> Çünkü ben onu merak ettim. Excel tablosu. Şu dünyada bildiğiniz her şeyi bir kez daha duyduğunuz <gülüyor> program. Hadi Excel abi. dosyası da şöyle. Onu bağlayan, bağlaman için. Şöyle, şöyle. Excel tablosu bir Excel şey tablosu. oluşturacak. Kimden Böyle ne bir gelmiş? Yatak oktay. olacak üstünde. Mesela Hı. oktay demir. Demirci. Susayım, evet. Oktay Demirci ve Hanım'ı yazmış oraya mesela. Yarım Altın. Ege Kayacan ve Hanım'ı. Yalnız ben tam getirmiştim onu. Tam, biz tam bulma. getirmiştik. İdemler. Yani bulma bu yüzden... bilezik. Sonra oradan soru işareti. Gerçek bu yani. Kaç ayar oldu. O değişiyor ya biliyorsun. Tabii. O mesela Ege'nin aldığı kafada soru işareti olmuş. Yani. <gülüyor> <Baktır>. <gülüyor> hep Bunlar hep nerede yazıyor? Excel dosyasında. Kaleliçeden Trabzon işi. Bilinmeyenler var mı mesela gelmiş aldık. Dört Öyle tane şey var. var. <gülüyor> kimin getirdiği bilinmiyor. 24 tane 20, soru işareti 20, var gördüğüm. 25 kişinin. Hadi mi? canım 20 mi? Ama onlar hep böyle işte çeyrekler, meyrekler falanlar filan. Bir tane saat gelmiş William'a. Onun kimin getirdiği belli değil. Çeyrek getirmesi değil de ben en çok William ve Kate adına şeye bozuldum. Yani değerinden büyük gibi görünen şey getiren altın. Arkadaşları Saray dostları yolda sırf var. borcam olmuş. Değerinden yok ya bir şey böyle altın. Yok, büyük yok. kocaman altın. Ama ince. E, ama bir bu sene dedin ev görmesine geldiklerinde o, evet, geçim sanki ev, ev görmesine geldiklerinde. Oo oh, vallahi bütün İngiltere şu anda 3 yıl boyunca yemin ediyorum borcam almasa onları yetecek kadar borçamları var. Tencere takımları abi bir de yavan yavan. Ne yaman. takımlar. Çekkisini ben bir biraz olduğunu beğendim. MAE aman anacığım onlar MAE. Ya, yani görüntü olarak güzel. MAE. Bak bak. <gülüyor> İsme bak. yıllarca aramışlar tamam. Ne yapalım onu? MAE. Yanlış kapadım bunu. İdâr marka başkadır. E, tabi şimdi onu şimdi marka veremiyorum yani. da. İki saattir borcam diyoruz. O zaman onu da verelim Oktay yani. Yok vermeyelim ama yani o onda herkesin gözünde o doğru şey canlansın. Yani, yani çünkü sonuçta bu ürün... hakkı M.I.N.Y.Y. yani. Ya çocuklar benim bugün erken çıkmam lazım çok acil. E iki buçuk ne 2,5 saatte biz duruyoruz var. burada Fahir Bey. <gülüyor> Allah Allah erken ben çıkması Ben de Bay Fahir'e bitsin çıkacağım dedim. <gülüyor> Ya bay, Programımızın yayın sloganı çok güzel ya. Hayatta hep bildiğiniz başkalarından duyduğunuz şeyleri bir kez daha dinlediğiniz program. <gülüyor> ben de bugün bir köşe hazırlamıştım. İzmir çok soğuk değil ama nem var. Nem esas nem. O değildi esas nem hakikaten bitiriyor adamı. O ya. değildi dendiğine göre o, e, bu sene dinle. 14 Şubat'ta ne trend olacak. Ne trendi? E, trend, trend. Trendi, trendi. Trendi. Trending trend. topics. Mesela cümle içinde kullan. Gene bildiğimiz bir şeyler. <gülüyor> Yersiz, ki, bu arada, yersiz bir şekilde Bu arada yani bildiğiniz her şey belli bir bağlamda değil. Değil tabii. Birbirinden alakasız yine bildiğiniz Zaten şeyler. Zaten çok özür dilerim ama belli bir bağlamda herkes konuşur. Herkes <gülüyor> <gülüyor> Radyo programlarının yaptığı şey yok. Işte mesela konu oraya getirilir. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler biliyor musunuz Twitter diye bir şey var. Orada trending topic. Gerekirse var. Onu herkes bir mesela uzman konuk getirilir. Eğer çok programına çok çalışan kişiler varsa getirir konukla konuşur falan. Yani önemli olan konuksuz falan mı yapabilmek ve bağlamsız. Mesela trend. Trend diyoruz. Hop trending topics. Trending topics. Yani cümle için hani insanların kafasına bir şey, bir şey canlansın. Bir kelime. O bizim bir... için o kar kar Kafidir. Kafi kafi. Pardon. Kafi. <gülüyor> bir, tek, bir tek kar eklentisi yaptım. Ona da itiraz geldi. <gülüyor> Kafanı göre bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O Programı iyi dinlemiyorsun. Bir öğrendim. Sonra ben sana ayrı program yaptım. Ben yapma demiyorum. Teşekkür ederim. Sevgililer günü e, trendi trending topic oldu mu? Aldı. <gülüyor> Aşk hayatım. Ama böyle veren... şey gibi değil. Gör, kör kör parmağım gözüne gibi değil. değil. Onu yedireceksin aradan böyle. Yani ıspanak yatağındaki et gibi düşün. <gülüyor> Yalnız programın kalitesi düştü Fahir. Çünkü bağlamı var yani. Aynen. Hemen düştü ya. Biraz özen programına. Kırmızı deri üzerine altın ya da gümüş hafiflerinin yer aldığı takılar yok satıyormuş bu sene. <gülüyor> Kimler arasında? Ben daha hayatımda bu kadar çirkin, yavan, ırgat işi bir şey görmedim. Irgat işi... <gülüyor> kırmızı cemal verim. Bir elimde çapan. Bu seterim <gülüyor> hakkında konuşmuştuk ya biz. Ne ne, ne yapıyorsun Ya bir tane işte. Evet ne yapıyorum? Moda ben, şeymiş, aramıyor falan demiş. Bloggeri moda bloggeriymiş kendisi. Nerede? iyi günler. Fala yazmışlar yani gazete yazdığına göre modellerden birinin moda bloggerı bu seterim tanıttı. Ee, bileklikte B ve yani böyle çok hoş kırmızı bir bileklik B var. Hı hı. Bir kalp. Ve soru işareti. Ne <gülüyor> yapıyorum <gülüyor> ben? <gülüyor> Niye bunu taktım dercesine? <gülüyor> çok güzel. Tabii ki sevgilisi olanlar iki harf yazma hakkı var. Aa bak bürge de bana diyordu. Kırmızı deri üstüne neydi? Metal işlemeli bir şey mi i̇şte olsa? İşte çok, çok şeymiş. Tam yani yakalamış, hissetmiş resmen ya. Arenada mı giyiyorlar bunu? Arenada mı? Ne? ne bileyim kırmızı deri üstüne metalle. ile kim onu? Gladyatör takar. Kim takar mı diyorsun? Evet. ...vallahi bakacağız yani çok bileklikler kalbin aynasıdır diye de slogan var. Vay slogana bak. Vallahi slogana gel. Bakıyoruz. Gel gel. Slogana i̇şte gel. İşte bu slogan sattırır. Bileklikleri sattırır. Hadi kapışılır, bakalım hayırlı olsun. o olsun. Altın ya da gümüş durumuna göre... Altını tercih edebilirsin veya duruma <gülüyor> Yoksa Mesela hangisi? Çok paran varsa mı altın yoksa daha az paran varsa? Onu da bir açıklayalım öyle bitirelim programı. Ya. Hocam. Şöyle, mesela şuradan, şu aklına gelsin, şöyle mesela, şuradan aklına gelsin. Şuradan aklına altın yani, daha pahalı. İkinizin de evet. örneklerini dinleyeceğim. Bakalım hangisi daha aklımda kalacak. Yani mesela evet, işte var, şöyle. şöyle bir şey söyleyeyim ben. Örnek olarak veriyorum mesela. Gitti. Örnek ne yemeliz? <gülüyor> ya, ya bak şöyle gitti. İşte ne kadar bu dedi. İşte altın olan. İşte falancelere dedi. Çıkardın kredi kartını verdin. Efendim şifrenizi lütfen dedi <gülüyor> girdin ondan sonra zı zı zı zı zı verdi hop teşekkür ederim paketi aldın gittin bir başka örnek girdim mesela ikinci silip çıkmadı yani, ne kadar dedin Faiz ikinci, i̇kinci silip sirip... çıkmadı evet ikinci, i̇kinci sirip sirip... çıkmadı birincisi çıktı o iş öbürü almadı o almadan acelesi var çünkü almadan çıktı öbür öbür şey geldi nakitte bir indirim yapıyor musunuz falanlar filanlar yok öyle olmuyor böyle oluyor falan taksit Max bilmem ne verdi kredi kartının yetersiz bakiye <gülüyor> Gülüyorum ama azıcık hepimizin başına yani, gelen bir ya. Yetersiz bakıyor. Dedik işte o zaman şey yapalım o kalsın. Kart gümüş şey yapalım. Gümüşü verdi. Ne kadar bu? Atıyor mesela 100 lira. Verdi işte. Pardon ilk dükkandan ne almıştı? Ben yani akıcılığı bozmak istemiyorum ama. İlk <gülüyor> dükkandan, dükkandan ne almıştı bu adam? İlk altın. Altın almıştı. O başka bir Sonra adamdı. Başka bir adam O başka adam bir adamdı. O durumu var, var olan adam. Durumu olmayan noktasında o noktasındaki adamı anlatıyorum. Geldi böyle mesela Noktasında 100 lira dedi. dedi verdin. Dı dı dı, yetersiz bakiye. Evet. Dedi ki bu pardon. Dedi. O zaman oradan dedi 75 çekelim dedi. bakta hop 75 çekti. Öbür kartını verdi. Buradan da dedi 25 lira çekelim dedi. 100 lira teşekkür ederim dedi çıktı. Anı. <gülüyor> <Senin, gülüyor> yani şu. <gülüyor> yani şu örnekte anlamayan varsa da girecek alır yani bunu, bunu da söylemeliyim. Anladığım şu. <gülüyor> örnekten. Al işbirişlerinizi istediğiniz kadar <gülüyor> kartal <gülüyor> böldürebilirsiniz. <gülüyor> Sen anlamış mıydın? Hava bize doksa. Vallahi bravo. Ee, alabilene çok meseller var <gülüyor> ne ibretler ne paylaşım için çok teşekkür ediyorum <gülüyor> tek dükkanlı iki müşteri adlı menkıbemiz için hayır oyuncu teşekkür ederiz <gülüyor> yarın sabah yeniden beraber sevgili dinleyiciler güzel bir gün diliyoruz hepiniz hoşçakalın